Dedikten sonra geçtiğimiz bölümde patronun kurucu ortağı Cem Kozar'la görüşmüştük, konuşmuştuk hafta. Müze ve sergi tasarımlarından bahsettik onunla. Son yaptıkları İstanbul'da ne bu ne Bizantinizm adlı sergilerinden bahsettik, konuştuk. Bu bölümde ise... Biraz daha duygulanacağız gibi böyle çirkin şakalar yapacağım ama e, bu de duygularla ilgili konuşacağız. E, müze, e, sanat ve kültürün insanlardaki duygusal yansımalarından bahsedeceğiz. Bunun e, bu konu gündeme geldiğinde ilk akla gelen şey aslında Stendhal sendromu oluyor. Stendhal sendromu e, ismini de e, düşüneceğiniz üzere Stendhal'dan alıyor. E, bu ismi de İtalyan psikiyatr Greziella Magherini. 1989'da yazdığı e, kitabında e, veriyor aslında ama buna Florensi sendromu da denildiği yerler oluyor. O şekilde de geçebiliyor e, kayıtlarda diyeyim. E, bunun belirtileri panik, e, kalp atışının artması, duygusal değişiklik, e, bayılma hissi, bilinç bulanıklığı gibi e, şeylerin kişinin kendisinde tespit etmesi ya da birden aniden bayılması sanat karşısında. Stendhal e, dememesinin sebebi bu sendroma. Stendhal 1817'de e, Napoli ve Fransa'yı gezdiği e, Milan'dan Reggio'ya bir seyahat adlı kitabında, bu gezisini anlattığı kitabında e, anlatıyor Stendhal sendromunun e, kendini nasıl gördüğünü, belirtilerini vesairesini. Onu şu şekilde dile getiriyor. Florens'a bulunma ve anıt mezarlarını gördüğüm o büyük insanlarla yakın olma fikri beni kendimden geçercesine heyecanlandırıyor. Bu görkemli güzelliğin içine çekiliyordum. Öyle bir ilahi noktaya yükseldim. Her şey ruhuma capcanlı konuşuyordu. Unutmam mümkün değil. Berlin'deki sinir denilen şey yerine kalp çarpıntıları hissediyordum. Hayatım bedenimden çekiliyordu. Düşme korkusuyla yürüyordum. Aslında bana göre bu tarif ettiği şey bayağı panik latak. Hani düşme korkusu. Adım attığınız yerde zeminin olmaması hissi ama Stendhal burada Berlin'dekileri sinir dediği şey aksiyete ya da asabiyet olarak bugün bilinen şey gibi biraz daha tariflemiş. Günümüzde Stendhal sendromu psikiyatri dünyasının tanılarda kullandığı DSM adı verilen kılavuzun içerisinde yer almıyor. Ee, ama bu onun olmadığı anlamda gelmiyor tabii. Kişisel bir şey olarak da belki de ele alınabilir. Kayda başlamadan önce Ayça'yla konuşurken hani olup olmadığına olan inancımızdan bahsettik biraz. Ee, ben biraz daha kişinin kendisine bağlı bir olgu olduğunu düşünüyorum. Eğer göreceğiniz ya da gördüğünüz eseri daha önceden biliyorsunuz ve onu yücelmişseniz gözünüzde gördüğünüzde bir heyecan yaşamışız gayet normal geliyor. Ateş Kendal'ın da bahsettiği anıt mezarlar işte Michelangelo, Macaelli ve Galilei'ye ya ait yani zaten onun hani çok sevdiği büyük ustalar olarak gördük kişilerin anıt mezarlarının yakınında kurduğu ifadeler hani bir saygıda barındırıyor. O insanlarla yakın olma fikri beni kendimden geçercesine heyecanlandırıyor diyor. Sadece sanat eseri değil kişisel düzlemde de bu insanlara bir saygı duymanın etkisi de var bu deneyimde diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Hatta bunu Dostoyevski'nin de başına geldiğine ilişkin bir rivayet var. Eşi bunu notu almış. Ama hani Dostoyevski'nin zaten epilepsi hastası olduğundan ötürü bazen bir yere sabit bakma ve sonrasında bu tarz sendromları gösterme durumu varmış. O yüzden ne kadarı sendrom, ne kadarı epilepsi olduğunu bilemiyoruz. Stendhal sendromuna ilişkin bilgiyi yine Açık Radyo'da daha önce çıkmış olan Sanat Açık İlham sonsuzluğu 2 Mayıs 2016'da yayınlanmış olan bölümünden de dinleyebilirsiniz. Hani tamamen bir bölümü buna ayırdıkları için bu referansı da vermek istedim. Bunun dışında Floransa sendromu ya da Stendhal sendromunun yaşadığını bildiğimiz bir önemli isim daha var. Psikanalist de diye benim adlandırdığım Sigmund Freud bunu yaşadığına ilişkin bazı ipuçları bırakmış zamanında. Carl olan mektuplaşmalarında bazı eserlerin karşısında olan suhaller yaşadığı ya da işte bayılmaya varmayan ama o hissi yaratan ruh halleri içerisine girdiğini tanımlıyor. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey var. Freud'un türkçe Musa ve tek tanrılı din diye çevrilmiş olan Michelangelo'nun Musa'sı eserinin karşısında 3 haftaya varan e, gibi eseri saatlerce izleme ve sonrasında bu kitabı yazma tarzında bir e, serüveni de var. Sonrasında işte eser onu çok etkilemiş ve uzun bir süre eseri görmeye gitmemiş. Hatta işte Roma'ya bile ayak basmamış şeklinde rivayetler de var. E, Freud'un tabi müzecilikle olan ilişkisi çok çok daha e, geçmişe dayanıyor ama bunu da sanırım farklı bir bölümde ele alırız. Standar Sendromuyla da hem hal olmuş önemli fikirlerden biri de Freud diyelim. Şimdi isterseniz bir müzik arası verelim. Marco Kadan, Bastian Ardından devam edelim. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyoda Müzik Sohbetlerde beraberiz. Ben Ayça Bayrakulu. Ben Emel Gülşahkan. Programın ilk bölümünde standart sendromu, bu sendromun semptomları deneyimleyen kişilerden biri olan Sigmund Freud'un kişisel deneyimlerinden bahsettik. Bu kısmında programın yalnızca sanat eserlerini değil, müze mimarisi, sergi tasarımı ya da koleksiyonlardaki sanat eseri dışındaki diğer nesnelerin izleyicilerde nasıl hisler yarattığına değineceğiz. Müzelerde hissettiklerimizin müze mimarisi, müzelerin iç mekanı, sergileme tasarımı ve koleksiyonu ile ilgili olduğu çok iyi bilinen bir gerçek. Kimi zaman bu hisler bilinçli olarak tasarımcılar tarafından tasarlanırken, kimi zaman da öngörülemeyen hislere de sebep olabiliyor sergiler ve sergilemedeki nesneler. Ee, müzecilik tarihiyle e, koleksiyonların ya da sergilerin bizlerde yarattığı hislere ya da o dönemde yarattığı hislere böyle kısaca değinecek olursak, Orta Çağ'da hazineler e, hayranlık uyandırmak için, güç gösterisi yapmak için kullanılır. E, ken e, daha sonraki yüzyıllarda yeni dünyanın da keşfedilmesiyle uzak diyarlardan Avrupa'ya getirilen acayip nesnelerin, e, hayvanların, nebatat, zanaatin biriktirilmesi esrarlı ve büyülü bir ortam yaratmak için e, kullanılıyordu. Bunun meditatif bir hal yarattı, bir tefekkür halini getirdi. Aynı zamanda merak, keşif ve şaşkınlık duygularını barındırdığı sıkça bahsedilen bir gerçek. Kim zaman merak kabineleri, nadire kabineleri ya da Almanca'da Wunderkammer gibi isimler zaten bu koleksiyonların uyandırdığı duygular hakkında da bizlere ipucu sunuyor. Ben araya şöyle bir gireyim. Hani bu Vunday Kamer'in ya da Nadire Kabinelerini gördüğümüz Rönesans döneminde ben insanların hep biraz daha kibirli olduklarını düşünmüşümdür bunları yaparken. O da stüdyolo kavramını seninle araştırırken okuduğumuz bir makalede bir adamın işte tabii üst seviye ya da üst sınıf bir adamın eşinin tabii ki asla buraya girmesine izin vermem çünkü kadınlar anlamaz ve işte bu stüdyoların, stüdyomun, Wunderkamera'nın içindeki güzel şeylere e, zarar verir o buna e, ne denir ona. Tenezül dahi etmem onu buraya almaya tarz bir açıklaması vardı kaynakta. Ona bakınca bunu zaten biriktirme davranışının gerçi kendisi bir e, şey psikolojik dedenin de dediği gibi anal döneme takılmakla ilgili biraz ama e, bunu <gülüyor> biraz da hani, yarattığı duygu. Ya da o insanların bu biriktirme hareketini yaparken yaşadığı duygunun bana biraz da kibir gibi olduğunu e, hissettiriyor. Hani bende var ve diğerlerinde yok. Şimdi bu gerçekten yaşayayım bakalım dercesine. Çok da alakasız böldüm gibi oldu ama böyle hissediyorum yani. Ben duygularımı anlatmak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Biz paylaştığın için duygularını. 14. yüzyıldır Rönesans'taki kabinelerden bahsettikten sonra biraz böyle aydınlanmacı mantıkla birlikte müzelerin de daha rasyonalize edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani aslında duygulardan biraz böyle sıyırmaya çalışıyorlar. Müzeleri ya da koleksiyonları. Eee... Duygunun yerine e, z, akıl alıyor. Böylece düzen, tasnif gibi şeyler ön plana çıkıyor. Yani hissetmektense bilmek daha önemli e, hale geliyor. Ve sanatla tabiat, sanayiyle bilim müzeleri birbirinden ayrılıyor. Yani Burada böyle çok rigid, keskin sınırlamaların başladığı bir dönem 17. 18. yüzyıl. Bana sorarsan da 18. yüzyıldan başlarak 19. yüzyılda zirve yaptığı şekliyle müzeler, ulusal müzeler dediğimiz ya da modern müzeciliğin başlangıcını dayandırdığımız zaman dilimi, müzelerin bir his... E, aşılaması için ziyaretçilerine kurgulandığı dönem. Yani bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Müzeler, ulus kiminin inşası için önemli mekanlar olarak kurgulanıyor. Burada zafer, kahramanlık, birlik, beraberlik, gurur, aidet hislerini perçinleyen anlatılar kurgulanıyor. Mimari tasarımla bu destekleniyor ya da akışıyla sergilerin akışıyla bu destekleniyor. Bilinçli bir şekilde e, yerleştirildiğini biliyoruz bu eserlerin. Küre atoryal tercihler olduğunu biliyoruz arkasında Ali Artun'un Sanat Müzeleri kitabında bir ve iki de bu konu böyle çok güzel anlatılıyor merak eden dinleyiciler oradan takip edebilir orada hatta bir tane makale Carol Duncan ve Alan Wallen'in müze mimarisinin duygular üzerindeki etkisinden bahsettiği bir kısım var. Bu dönemde müzelerin e, ulus müze olduğu için, kamuyu ya da devleti temsil ettiği için insanları küçücük hissettirmek için tasarlandığından bahsediyor. tetiklediğini bah, tetiklediğinden bahsediyorlar bu durumunda. Bunun da bu büyüklüğünde e, doğrudan bir saygı duygusu uyandırmak için bilinçli olarak tercih edildiğinden bahsediyorlar. Ben araya Ama, şöyle bir girebilir miyim? Bu nasıl diyeyim agora ve büyük bir yapının içerisinde insana kendini küçük hissettirme durumu bana hep şeyi hatırlatır. Müzeye bir kamu olan diyoruz ya insanların kullanabileceği, içine geldikleri, işte ne bileyim, çocuklarını getirdikleri, gerekirse resim yapacakları, gerekirse işte seminere katılacakları bir yer olarak. Ama müzede mesela durmanın bir adabı vardır. Hani şey gibi, rakun adabı gibi oluyor ama <gülüyor> müzede koşturamazsınız. Müzede yüksek sesle kahkaha atamazsınız. Çünkü o ortamın size hissettirdiği, o ulvilik, o kutsallık, o işte ne denir ona, elpençe divan durma zorunluluğu size öyle bir şey müsaade etmez. Ben mesela bunu da çok ilginç buluyorum. Hani ki mesela günümüzdeki müzelerde... Senin bahsettiğin 19. yüzyıldaki ulus kimlik inşası tarzı bir şey olmamasına rağmen ya da olsa da o dönemki gibi nasıl diyeyim, her şeyin topyekun bunun üzerine çalışılmamasına rağmen insanlar da bir müze içerisinde ne denir ona kudurmama gibi bir şey yaratıyor sanki. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bilim merkezi açılıyordu. Ya Kanada'ya Amerika Birleşik Devletleri yanlış hatırlamıyorsam. Tanıtım yazısında şöyle bir ifade var işte resim fotoğraf çekilmez hatırlamıyorum ne de işte eserlere dokunmayın sessiz olun işte çok yüksek sesle gülmeyin bunların hepsini bir kağıda yazın şimdi de yırtın çünkü müzede değil işte bilim merkezindesiniz falan gibi tanıtmışlardı. Ee, bu da zaten bu böyle o dönem için çok büyük bir tartışma doğuruyor ve hani müzelerin hep konuşuruz yap bir paradigma kayması oluyor işte kendilerini ve toplumdaki konumlarını yeniden gözden geçiriyorlar ve toplumda olan ilişkilerini yeniden yapılandırıyorlar tam da diyorum Alan Darbel ve Pierre Bourdun'un de Sanat Sevdası kitabında bahsettiği gibi her zaman e, müzeler herkesi e, hoş ...geldiğinde karşılamıyor ya da kişilerdeki his bu olmuyor ziyaretçilerde. Kim zaman dışlanmışlık hissi daha yoğun oluyor. Bahsettiğin gibi orada bir adap olması. Ee, i̇lk müzelerin örneklerinde de biliyorsunuz halka açılıyor ama... ...girişte şey yazıyor, lütfen çamurlu ayakkabılarınızla girmeyiniz gibi... E, ...tabiyaların olduğunu da biliyoruz ama 21. yüzyıl müzeciliğinde... Hani ...bunun artık değişmeye başladığını bu böyle kronolojik bir akış değil hani eskisi de devam ediyor bazı müzelerde senin de bahsettiğin gibi ama bunun dışında farklı örnekleri de görmeye başladığımız kapsayıcı herkese karşılayan müzeler de var bu müzelerin de zaten tek hissettirmek istediği işte ilham vermek ya da merak etmek değil, kim zaman zor geçmişle, tarihin konuşulmak istenmeyen konularıyla yüzleşmek üzüntü hissi, melankoli hissi, nostalji hissi tarihsel empati ya da iyi oluş hali, akıl sağlığı gibi konularda da e, gibi yani bu konularda da çok geniş bir yelpazede de duygularla ve durumlarla hmm, e, nasıl diyeyim meşgul ediyorlar, sergilerinde konu ediyorlar Bununla ilgili zaten birçok bilimsel araştırmada var ve şeyi buluyorlar eğer kişiler negatif ya da pozitif bir his yaşadılarsa sergide yani bir duygusal bir yoğunluk diyelim yani pozitif de olabilir negatif de yaşadılarsa Çıktıklarında bu deneyimi hatırlama ihtimalleri çok daha yüksek, belleklerinde yer ediniyor. Hatta bu araştırmaları yapan da Peabody Essex Museum diye bir müze. 2017 baharından beri bir neuroscientist, sinir bilimci çalıştırıyorlar bir müzede tam zamanlı. Bilimsel olarak e, test etmeyi ya da ölçmeyi deniyorlar. E, Birçok yöntemden faydalanıyorlar. Sinir bilimin e, teknolojik imkanlarından faydalanarak duygunun katılımcı olmak ya da engagement tam olarak Türkçe'nin nasıl diyebilirim Dahiliyet mi? Dahiliyet Evet, engajı olmak gibi böyle tam da Türkçe olmayan bir şekilde <gülüyor> Hemhal olmak <gülüyor> Aynen Ve şey onlar şunu buluyorlar yani şuradan yola çıkıyorlar. Diyorlar ki bir duygu müzede iki yönlü yani iki farklı boyutu var ya da yönü demeyeyim iki farklı boyutu var. Birinci boyutu biyometrik araçlarla ölçebileceğimiz nabız işte belki Stendhal sendromundaki gibi yani fiziksel olarak ya da beyin dalgalarındaki değişikliklerle beyindeki değişimlerle anlayabileceğimiz kısmı arousal diyorlar buna. E, Valence dedikleri de kişide kalan hissi yani ölçemiyoruz bunu. Biyolojik bir şey değil. Ama kişide yarattığı duygu aslında. Şitendal'ın yazdığı bu veç vesaire gibi şeyler o zaman. Hmm, başka bu müzenin, e, müzede çalışan e, sinir bilimci de Museum Next'te çok güzel bir konuşması var. E, onu da linkini paylaşırız blogumuzdan ve sosyal medya hesaplarımızdan. Çok ilgi çekici gerçekten. Ben de şey düşünüyorum mesela hani... E, duyguları ölçmek ya da tespit etmek diyoruz ya bilişsel bir süreç aslında bu ölçülebilir tespit edilebilir e, ya da ne bileyim üzerinde e, istatistik çıkartılabilir sayılara dökülebilir bayağı bir bilimsel gerçekliğe dönüştürülebilir bir şey ve müziği tasarlarken de insanların bilişsel özelliklerine uygun tasarlıyoruz ya işte yazının büyüklüğü şu kadar olmalı ki göz gördüğünde onu ayırt edebilsin ya da ışık şu açıdan gelmeli ki işte Kişi nesneyi daha iyi algılayabilsin şeklinde. O bilişsel parametrelere uygun bir tasarlama yöntemi var zaten. E demek ki bu parametreler insanda duyguyu da yaratabiliyor haliyle yani. Ki şu an neredeyse müzelerin yüzde doksanlık uzununda da bunu zaten insanlar ele alarak tasarımlarını yapıyorlar. Ya da sadece müzeli, sergilerle de aynı şekilde. Ama biz bunun dışında müze ve duygu konusunda çok da böyle ayrıntılı çalışma görmüyoruz. Böyle tek tük bir Leicester Üniversitesi'nden şeylin Watson'ı demiştik. O, onun bir çalışması var diye hatırlıyorum. Onun dışında daha çok bilişsel bilim ve müze başlığı altında inceleniyor bu konu. Ama yani oldukça ilginç biliyorum açıkçası yani. ki şey programın ilk bölümünde de bahsettiğimiz sanat uzun ilham sonsuzluğu da Stendhal sendromunu ele aldıkları kısımda bunu daha da ayrıntılı anlatıyorlar ama müze kapsamında pek almıyorlar. Eserlerin karşısında olması şeklinde alıyorlar. Belki Türkiye'de bir müze bilimci de alır bu konuyu oturup çalışır yani bence ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani daha çok çalışılmış çalışılmış kısmı herhalde ya da benim gördüğüm kadarıyla diyeyim. bu müzedeki yorgunluk hissi üzerine çalışmalar var. Müzeum Fatik'te de denilen. Evet. Hem müzelerin fiziksel olarak bir yorgunluk hissi yaptığı hem de zihinsel bilişsel olarak bir yorgunluk hissi yarattığı izleyicilerde. ama bu konular galiba da yeni hani bu empati iyi oluş hali Mindfulness evet bunların çoğu da yeni konular ee, yeni yeni müzecilikteki değişimle de birlikte müzelerle ilişkilendirilmiş konular diyelim. İşte sanat sanat içindir algısından çıkıldıktan sonra belki de daha detaylı işte merak edilmiş konular. Bence hani bu, bu tarz çalışmaların sayısı artacaktır. Umarım Türkiye'de de e, artar. Biz de takip edebiliriz. Evet, bu bölüm için dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyenler. Sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşçakalın.